1019 numaralı konu, Ebu Bekir Sıddi'nin, Hazreti Peygamber'in amellerin karşılıksız kalmayacağına dair sözlerine kesin olarak inanması, Hazreti Peygamber'in Ebu Bekir yemek yedikleri bir sırada, kim zerre ağırlığında hayır işlediyse onu, ne mükafatını, kim de zerre ağırlığında kötülük işlediyse onu, ne cezasını, görecektir, Zizal, 99 suresi 7-8 ila ayeti kerimeleri nazil oldu, bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir yemekten vazgeçerek, ''Ey Allah'ın Resulü, bizler işlediğimiz her kötülüğün karşılığını görecek miyiz?'' diye sordu. Hazreti Peygamber buna şöyle cevap verdiler. ''Müslümanlar hoşlarına gitmeyen şeyleri görmeyeceklerdir. Çünkü bunlar dünyada başlarına gelen musibetlerle savuşturulacaktır. Hayırlı olanlar ise kendilerine ahiret azı olacaktır.'' Hz. Peygamber, Ebu Bekir sorusunu şöyle cevaplamışlardır. Ey Ebu Bekir, dünyada karşılaştığın hoşuna gitmeyen hallerin tümü kötülüklerinin karşılığı ve keffaretidir. Hayırların ise kıyamet gününde sana verilmek üzere muhafaza edilecektir. Bunun delili de Allah'ın kitabındaki, Ey insanlar, size isabet eden bir musibet mutlaka ellerinizin yaptıkları yüzündendir. Bununla beraber, Allah, o günahlardan, birçoğunu da affeder. Şura 42 Suresi 30 Ayetidir Ebubekir Bekir Sıddik şöyle anlatıyor. Hz. Peygamber'in yanında bulunduğum bir sırada, kim bir kötülük yaparsa ondan dolayı cezalandırılacaktır. Kötülük yapan kendisi için Allah'tan başka ne dost ve ne de yardımcı bulabilir. Nisa 4 suresi 123 ayeti kerimesi nazil oldu. Vahiy sona erdiğinde Hz. Peygamber, ey Ebu Bekir, şu anda nazil olan bir ayeti sana okuyayım mı, buyurdular. Evet ey Allah'ın Resulü, okuyun, dedim. Hz. Peygamber yukandaki ayeti okuduklarımda belimin kırıldığını zannettim ve kendimden geçer gibi oldum, bu durumumu fark eden Hazreti Peygamber, ey Eba Bekir, ne oluyor, diye sordular, ey Allah'ın Resulü, hangimiz kötülük işlemedik ki, şimdi biz bütün bu yaptıklarımızdan dolayı cezaya mı çarptırılacağız, dediğimde de şöyle buyurdular, Ey Ebu Bekir, müminler işlemiş oldukları kötülüklerin karşılığını bu dünyada çekecekler ve böylece kıyamet gününde Allah Teala'nın huzuruna günahsız olarak çıkacaklardır. Diğerlerine gelince Allah Teala kıyamet gününde cezalandırılmak üzere onların günahlarını biriktirecektir. Hz. Ebu Bekir şöyle anlatıyor, Bir gün, kim bir kötülük yaparsa ondan dolayı cezalandırılacaktır. Nisa, 4 suresi 123, mealindeki ayeti okuyarak Hazreti Peygamber, Ey Allah'ın Rasulü, eğer her kötülük işleyen ondan dolayı cezalandırılacaksa hiç kimse için kurtuluş yok demektir. Bu konuda ne diyorsunuz, diye sordum. Bunun üzerine, Ey Ebu Bekir, Allah seni affeylesin, sen hiç hasta olmuyor ya da çeşitli belalara uğramıyor musun, sıkıntı çekip üzüldüğün zamanlar olmuyor mu, buyurdular. Evet ey Allah'ın Resulü, bütün bu söyledikleriniz sık sık başımıza gelen şeylerdir dediğimde ise işte bu işlediğin kötülüklerin, bu dünyada verilmiş olan cezasıdır buyurdular.